Peygamber mescidinin avlusuna karanlık çökmüştü. Kemer sütunları arasında sarkan uzun zincirlerin ucunda yanan gaz lambalarının ışığı, bu karanlığı daha derin, daha etkileyici bir hale getiriyor. İbni i Bulayhit, başı göğsüne düşmüş, gözleri kapalı, öylece oturuyor. Tanımayan biri onun uyuduğunu sanabilir. Ama benim hikayemi, insanlar ve onların içlerinde olup bitenler hakkındaki zengin tecrübeleri arasında uygun bir yere koymak üzere derin bir dikkatle dinlediğini biliyorum. Bir süre sonra başını kaldırdı ve gözlerini açarak. Peki sonra? Sonra ne yaptın? diye sordu. Sonrası belli bir şey şey. O sıralar Berlin'deki küçük Müslüman cemaatin başkanı olan Hintli Müslüman bir arkadaşımı aradım ve ona, Müslüman olmak istediğimi söyledim. Sağ elini bana uzattı. Ben de elimi onun içine koydum. Ve iki şahidin huzurunda Allah'ın önünde boyun eğdim. Ona teslim oldum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun Resulüdür. Bundan birkaç hafta sonra karım da aynı şeyi yaptı. Peki ya ailen ne dedi bu işe? Pek tabi hiç hoşlarına gitmedi bu. Müslüman olduğumu yazdığım zaman babam mektubuma cevap bile vermedi. Birkaç ay sonra kız kardeşim mektubunda babamın beni ölmüş olarak kabul ettiğini yazıyordu. Bunun üzerine ona bir ikinci mektup daha yazarak, Müslüman olmanın ona karşı duyduğum saygı ve sevgiye en ufak bir gölge düşürmediğini, tersine İslam'ın, Bana anne ve babamı bütün öteki insanlardan daha çok sevmem ve taziz etmem gerektiğini öğrettiğini anlattım. Ama bu mektupta da öteki gibi cevapsız kaldı. Baban kendi dinine çok bağlı bir insandı herhalde. Yok, hiç de öyle biri değildi. İşin tuhaf yanı da bu işte. Sanırım beni bir zındık olarak görüyordu. İmanından ötürü değil. Çünkü hiçbir zaman öyle dini bütün bir Yahudi olmamıştı daha çok içinde yetiştiği toplum ve bağlı olduğu kültürden ötürü. O zamandan beri kendisini hiç görmedin mi? Hayır. Müslüman olduktan sonra karım ve ben hemen Avrupa'dan ayrıldık. Artık daha fazla duramazdık orada. Ve bir daha hiç dönmedim oraya. Peygamberin mescidinden çıkarken biri kolumdan tuttu. Başımı çevirince yaşlı dostum Seyyid Muhammed Ezzuvay Senusi ile göz göze geldim. Evladım aylardan sonra seni tekrar görmek ne saadet. Şükür kavuşturana. Resulullah'ın şehrine hoş geldin. Mescitten çarşıya giden parke taş döşeli caddede el ele ağır ağır yürüyoruz. Beyaz Kuzey Afrika işi bornozu içinde Seyyid Muhammed yıllardır yaşadığı Medine'de herkesin tanıdığı bir sima. Sadece yetmişe bulan yaşına değil aynı zamanda Libya Bağımsızlık Savaşı'nın kahraman liderlerinden biri olarak kazandığı üne de hürmeten onu selamlayan insanlar tarafından sık sık kesiliyor yürüyüşümüz. Bilmeni isterim evlat. Seyyid Ahmet Medine'de sıhhati de pek iyi değil. Seni görmek onu sevindirecektir. Burada ne kadar kalacaksın? Sadece bir iki gün ama şüphesiz onu görmeden gitmem. Haydi şimdi gidelim ona. Bütün Arabistan'da Seyyid Ahmet kadar sevdiğim bir ikinci kişi yoktur. Çünkü kendini onun gibi yürekten, onun kadar fedakarca davasına adayan bir başkasını tanımıyorum. Bir alim ve bir savaşçı olarak bütün hayatını İslam cemaatinin manevi dirilişine ve onun siyasi bağımsızlık kavgasına adamıştır o. Bu iki aksiyonun birbirinden ayrılamayacağını bilerek yapmıştır bunu. Seyyid Ahmet’le ile yıllar önce Mekke'de ilk karşılaşmamızı dünkü gibi hatırlıyorum. Mekke'nin kuzeyinde pek çok eski efsane ve söylentinin o durumundaki Ebu Kubeys dağı yükselir. Dağın alçak minareli, beyaz badanalı küçük bir mescitle taşlanan doruğundan, Mekke vadisine doğru görülmeye değer bir manzara uzanmaktadır. Vadinin dibinde mescidi haram ve her yönde çıplak ve sarp yamaçlara doğru tırmanan evlerin dağınık, Rengarenk Amfiteatri Kubesta zirvesinin biraz aşağısında bir küme kartal yuvasını andıran daracık terasların üzerine kurulu bir taş konaklar külliyesi yer alır. Senusi ihvanının Mekke'deki merkezi burasıdır işte. Orada tanıdığım yaşlı adam, bütün İslam aleminin tanıdığı ünlü büyük Senusi, Seyyid Ahmet'ti. 30 yıllık bir mücadeleden ve Karadeniz'le Yemen dağları arasında dava uğruna yaşanan 7 yıllık bir serüvenden sonra Srenenka bugünkü Bingazi'deki evine giden bütün yollar önüne kapanmış olan büyük sürgün Seyid Ahmet. Kuzey Afrika'nın sömürgeci yöneticilerine hiçbir isim onunki kadar uzun uykusuz geceler geçirtememiştir. Hatta 19. yüzyılda Cezayir kahramanı Büyük Abdülkadir'in ya da son yıllarda Fransız yönetiminin başına büyük belalar açan Faslı Abdülkerim'in ismi bile. Gerçi bu isimler de Müslümanlar için unutulmayacak isimlerdir ama önemleri daha çok siyasi yüklemlerinden ileri geliyordu. Oysa Seyyid Ahmet ve onun tarikatı siyasi aksiyon yanında uzun yıllar manevi uyanışın da simgesi olmuştu. Beni Endonezya'nın siyasi bağımsızlık mücadelesinin lider isimlerinden olan ve Mekke'ye hacı için gelen Cevalı dostum Hacı Agost Selim takdim etmişti ona. Seyyid Ahmet benim İslam'a yeni girmiş biri olduğumu öğrenince kollarını bana doğru uzattı ve sımsıcak bir tebessümle. Kardeşlerinin arasına hoş geldin benim genç kardeşim dedi. Yılların acısı okunuyordu bu yaşlı inanç ve özgürlük savaşçısının güzel alnında. Hüzünlü çizgiler arasında küçük beyaz sakalı, zeki ve duyarlı ağzıyla bu güzel çehre yorgundu. Göz kapakları yılların bitkinliğiyle aşağı sarkıyor ve ona uykulu bir ifade veriyordu. Sesi yumuşak ve elem yüklüydü. Fakat bazen içten gelen bir coşkuyla alevleniyor, hareketle dop dolu bir hayatın neşvesini yansıtıyordu. O zaman sesi yankılanarak yükseliyor... Gözlerinde keskin, ışıl ışıl bakışlar beliriyor ve beyaz bornozun katmanları arasından kartal pençesini andıran bir kol yükselip, size hayatın onurlu kavgalarla örülmüş, sessiz, muhteşem görünmeyen resmini çiziyordu havaya. Hedefine ulaşsaydı, modern İslam toplumu için bir rönesans yaratabilecek çapta bir fikre ve misyona varis olan Kuzey Afrika kahramanı, artık iyice yaşlanmış, Hasta ve eylemden fiilen kopmuş olmasına rağmen, şevkinden hiçbir şeyi kaybetmemişti. Umutsuz olmaya hakkı yoktu. Gerçek İslam ruhundan ilhamını alan, dini ve politik uyanış özleminin, ki senusi hareketinin temeli buydu, Müslüman halkların yüreğinden hiçbir zaman silinip atılmayacağını biliyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında gerçek bir İslam ümmetinin biçimlenmesine ön ayak olabilecek bir İslam kardeşliği davasını gündeme getiren kişi Şeyh Ahmedin dedesi, büyük Cezayirli alim Muhammed İbni Ali Es-Senusi olmuştu. Muhammed İbni Ali çeşitli Arap ülkelerinde yıllarca süren bir gezi, tedris ve tebliğ döneminden sonra Mekke'de Kubeyisda'da ilk Senusi zaviyesini kurdu ve Hicaz Bedevileri arasında kısa zamanda çok kalabalık bir müritler cemaati topladı çevresinde. Ama Mekke'de kalmadı, Kuzey Afrika'ya döndü. Sireneyka ile Mısır arasında Cabub Vadisi'ne yerleşti. Ve mesajı oradan bütün Libya'ya ve Libya'nın ötesine yayıldı. Senusi 1859'da öldüğü zaman, Akdeniz kıyılarından Ekvatoryal Afrika'nın derinlerine ve Cezayir sahrasında Tuareg beldesine kadar uzanan geniş topraklar üzerinde nüfus sahibiydi. Bu geniş, kendine özgün nüfus ve iktidar olgusunu, devlet deyimi tam olarak ifade etmiyor. Çünkü Büyük Senusi, ne kendi çevresinde kişisel bir yönetim kurmak amacını gütmüş, ne de haleflerine böyle bir gelenek bırakmıştır. Bütün içtenliğiyle, ahlaki, toplumsal ve politik planda İslam'ın ihyası için, örgütsel bir temel hazırlamaya çalışmıştır sadece. Özellikle bu amaç üzerinde yoğunlaşmış olması nedeniyle, bölgenin geleneksel kabilevi yapısına dokunmamış, sonuna kadar İslam halifesi olarak tanıdığı Osmanlı padişahının Libya üzerindeki resmi egemenliğine karşı çıkmayı düşünmemiştir. Bütün gayretini bedevileri, geçmişte bir hayli uzaklaşmış bulundukları İslam esasları üzerinde eğitmeye ve onların arasında Kur'an'ın öğütlediği fakat yüzyıllardır sürüp giden kabile kavgaları içinde unutulmaya yüz tutmuş İslam kardeşliği fikrini uyandırmaya hasretmiştir. Senusiler, Kuzey Afrika'nın her yanına dağılmış bulunan zaviyelerinden yararlanarak, mesajlarını en uzak kabilelere kadar iletmiş, birkaç on yıl içinde Araplar ve Berberiler arasında mucizevi değişimler, iyileşmeler kaydetmişlerdir. Kabileler arası eski çatışmalar giderek yatışmaya, çölün başı bozuk çeteleri şimdiye kadar bilmedikleri bir dayanışma ve kardeşlik anlayışı içinde bir araya gelmeye başlamışlardı. Çocukları zabiyelerde sadece İslami bir eğitim almakla kalmıyor, savaşçı göçebelerin daha önce küçük gördükleri meslek ve el sanatları alanında da yetişiyorlardı.